Yeniden birlikteyiz İslamdan Hayata Ölçüler programında bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Ee, önceki bölümde iman aşısı hocamın altını çizdiği iman aşısı e, ifadesi üzerinde durmuştuk. Oradan bendeniz de yani bu İslam e, iman aşısı hocam. Yani belki öncelikle İslam bizim neyimiz olur? Yani, yani hayatımıza onu e, taşımaktan söz ediyorsak, hayatımızın en kılcal damarlarına kadar e, İslam'a göre e, biçimlendirmekten söz ediyorsak Yani bir İslam'a e, hakikaten nedir bizim için ki bu kadar hayatımıza taşımalıyız? E, sorusunu da bence ee, üzerinde durmak lazım Bir cevaplandırmak lazım Şimdi Yani hakikaten Belki de şöyle bir şey hocam Yani sadece aidiyet planında İslamla ilişkisinin farkında olan insanımız Ben Müslümanım diyen Bunu da çok önemseyen e, insanımız, e, Yani İslam'ın hayatımızın Bütün alanlarına taşınması noktasında e, Hangi Değerlerden yola çıkmalı Yani nedir bizim için İslam ki bu kadar Hayatımızın en kılcal damarlarına taşımalıyız Böyle bir soru da var diye düşünüyorum Elbette ben. Şimdi yine müsaade ederseniz e, orijinal nesil ashab-ı kiram üzerinden evet. yol alalım Çünkü onlar becerdiler Allah'a kulluğu becerdiler Üstadım şu meşhur e, sahabi var ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tepenin dibinde cenneti görüyorum diyor. O da hurma yiyor o arada. Evet. E, demek ben bu tepenin dibinde şehit olursam cennete gireceğim diyor ve bekleyemem bu salkımı bitirecek kadar deyip. Beş tane hurma yiyecek kim bilir bir gündür aç, iki gündür aç evet. atıyor onu. Evet. Bir soruyu hepimiz Kur'an kursu hocamız, cami imamımız ee, müftülerimiz diyanetimiz profesörlerimiz hepimiz bir soru soralım kendimize bu zat ben bekleyemem bu hurmayı yiyecek kadar cenneti istiyorum diyor demiyor ki mesela ya burada ölürsem yani cennete mi gireceğim yok bu tepenin dibinde cennet buluyorum sözünü pratik anlıyor bu zat hicretin 3. senesinde bu olay oldu evet İslam'ın fıkhına ait hangi bilgiler var o zaman? Hiç denecek kadar. Evet. Şeriat inmemiş henüz. Evet, evet. Diyebilirim ki o zat, radıyallahu anh, benim kadar fıkıh bilmiyordu. Evet. Hadis mümkün değil bilmiyordu. Evet. Bilgide talebem olacak durumda değildi. Evet. Teşbih için söylüyorum sadece evet, Maazallah evet. kıyas mümkün evet, değil tabi evet. Toprakla o, altın kıyas o, o, o edilmez nesli, Estağfurullah ben o kıyas... neslin ne kadar Farklı bir nesil olduğunu En başta uçları kıyas ediyor evet, En evet. uçları uç noktalar yani Benim gibi basit biriyle onun gibi mübarek Birini kıyas evet, ediyorum evet. anlaşılsın diye Şimdi bu zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Burada şehit olursan cennete girersin demek istedi. Hurma salkımın attı ve şehadete evet, koştu. Evet. Bir daha onu gören olmadı zaten. Evet. Bu zatın fıkıh bilgisi yok. İslam tarihi bilgisi yok. Siret-i Nebi diye bir şey bilmiyor. Siret kendisi evet. zaten adam. Evet, evet. Ne biliyor? Allah, peygamber, cennet, bu üçlüye sadakatım kadar ben adam. Başka bir şey bilmiyor. Evet. Peygambere ama denmeyeceğini bilme. Sen şunu mu demek istediğin diye bir soru sorulmayacağını biliyor. Evet. Sadece teslim oluyor. Bu teslimiyetten başka bir fıkıh bilgisi yok. İlmihal bilgisi yok. E görüyoruz Ashab-ı yani oruç vakitlerini tayin etmede bile sıkıntı duyacak kadar fıkıh zafiyetleri var. Evet. Ama cennetin seyitleri olarak dirilecekler kıyamet Hocam şöyle bir şey belki sormak lazım. Yani o zat, yani İslam neydi ki onun için İslam oldu? Yani Allah dedi, peygamber dedi, değil mi? Kur'an dedi. Yani ona da belki bir cevap aramak lazım. Yani, yani onların alt kültüründe, yani onlar da sonuçta çok daha büyük karar vermişler. Yani küfürden imana gelmişler. En kötü noktadan en çocuk kötü, gömen ha. katil babalıktan gelmişler. Babalıktan gelmişler. Nasıl böyle bir yani zihni dönüşüm, kalbi dönüşüm yaşanmış onların yani İslam onlar için neydi? O da Ebu Talip'ten ne? bunu çözelim müsaade evet. ederseniz. Estağfurullah buyurun. Ebu Talip Hakk'a inanıyor. Evet. Doğru olduğunu kabul ediyor. Evet. İki yüzlülük yapamayacağı için iman etmiyor. Evet. Mekkeli kadınlara şöyle dedirtmem ben. Demek ki o dönemde iman eden sıfırlıyor her şeyi yeni bir hayat buluyor. Evet. Ölüp doğma. Evet. Yeni bir doğum onlar için İslam. İslam. Ee, bu yüzden Hucurat suresinde Allah Teala e, Peygamber Aleyhisselam'ın yanında namaz kılanlar için henüz siz iman etmediniz Müslüman görüntü veriyorsunuz diyor. Değil mi? Evet. Bu ayet bu çağdaki sorunumuzu çözüyor aslında. Siz iman etmediniz İslam görüntüsü veriyorsunuz İslam dairesine girdiniz, girdiniz. Görüntü İslam görüntüsü evet, evet. Sakala namaza bakıyorsun İslam görüntüsü evet. Demek ki bizde bir Aiyetin İslam devamında da kalplerinize nüfuz etmedi Demek ki sorun kalbe nüfuz, nüfuz etme etmesi sorunu. sorunu Yani demek ki Müslümanın camide görünmekten ziyade cami içine gömmesi gerekiyor evet. Caminin bize girmesi lazım Bizim evet. camiye girmemizden önce evet, evet. Camiye girince Telefonunun çaldığına dikkat eden Telefonuna bakan bir müslüman var Bir de camiye girince Kendisini cennette hisseden mümin var Biri camiye girmiş Öbürünün içine cami girmiş, girmiş. Blok evet. etmiş onu cami yani Dışarıda da cami onun içinde Onun içinde. Dolayısıyla evet. çıkınca da o adam olarak çıkıyor evet. Tekrar biz e, Dini Nesillere aşılamakla Allah'ın mükellef kıldığı Kimi bir elif cüzü okutmak, Kimi ilmal okutmak, Kimi ne olursa olsun, Kimi Allah bir satır öğretmekle yükümlü kıldıysa, O Musab bin Ümeyr'dir bu çağda. Evet. Anne olur, Öğretmen olur, Vakıf başkanı olur, Vakıfta kamp başkanı olur, Ayrı bir konu. Evet. Hepimiz dinimizin hizmetkarlarıyız, İnşallah. Önce, Bilgi mi yükleyeceğiz, Bilgiye zemin mi hazırlayacağız? Bunu ayırt etmemiz lazım. Biz mesela, Çocuğumuza e, bilgi yüklemeyi, işte namazın şartlarını öğretmeyi önemsiyoruz. Abdestin farzlarını öğretmeyi önemsiyoruz. Halbuki farzlarıyla, sünnetleriyle, abdestiyle vesairesiyle namaz eğitimi 24 saatten fazla sürmez. Evet. Fakih yetişecek bir insan için seneler lazım. Evet. Namazın bütünü ilman olarak zeki bir çocuğa, bir saatte öğretilir. Evet. Çünkü rukû'nun ayrıntısı yoktur. Eğil, eğildi. Bundan sonra böyle buna rukû diyorsun. Evet. evet. Gibi evet. tarzda. Ee, ellerini açmayı şöyle böyle ayrıntıya da gerek yok. Rukû'yu ilk öğrettiğin gibi yapacaktır çocuk. Evet. Bina Ali zaten şimdi diyelim bir dede bir torun. Yani daha 2-3 yaşındaki torun değil mi? Yani şey ol hareket olarak namazda dedesini taklit ediyor. Yani eğiliyor, kalkıyor, yere yüzü koyun, yatıyor. Bebek, yani, işi. Bebek, bebek işi. Bebek işi gibi. Namazın, namaz olarak icrasında bir zorluk yok ama Kur'an, وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا diyor. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالسَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ bir Şu ailene namazı emret ve bu konuda sabırlı ol. Evet. Sabırlı evet. Çünkü neden? Namazı emretmek, kıldırmak bir şey değil. Namaza zevkle kalkan bir çocuk oluşturmak çok zor. Evet. Bu da yıllar istiyor. Evet. Bu bir eğitimdir. Bizim zannediyorum üstadım. İlk yola çıkacağımız şey İslam'ı öğretmekle İslam'ı eğitilmiş adamı haline getirmek çok arasındaki farkı tespit etmemiz lazım. Bıcığım şöyle bir şey. Şimdi bir yani bu işi öğretenler olarak örnek olanlar olarak bakmak mümkün. Yani e, bir de ya bizatihi yaşayan olarak ya yani ben Müslümanım şimdi yani bana söyler misiniz yani, yani benim için İslam ne olmalı nasıl anlamalıyım ben İslamla ilişkimi ya yani nereden çıktı bu İslam nereden çıktı bu İslam ki benim hayatım için insanın hayatı için e, bu kadar büyük önem arz ediyor bunun idraki de bence e, önem taşıyor yani şimdi radyomuzda diyelim ki yolda seyahat eden bir insanımızla buluştuk. Ya o kendi kendine sorsa, ya niye bu kadar i̇slam insan ilişkisi üzerinde duruyorsunuz? İslam insan için neden bu kadar hayati bir çerçeve arz ediyor, bir hayat çerçevesi arz ediyor? Sorusunun cevabının da ben Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz insan sağlığı dediğimizde, Sadece kalple ilgili sağlık düşünebiliyor muyuz? Fizik kalple. Fiziki kalple. Evet. Yani kalbi sağlam insan başka sorun yaşamaz diyebiliyor muyuz? Hayır kalp organlardan bir organ. Bir organ evet. Beyin organlardan bir organ. Evet. Göz organlardan bir organ. Hepsinin evet. sağlığı ayrı bir branş. Evet. Toplamına insan diyor. Evet. Evet. İslam da kişinin evde ailesiyle ilişkileri... Ticarette helal haram yemesi, içmesi ilişkileri, siyaseti, e, sosyal hayatı, namazı, orucu. Her birinin toplamı İslam. Evet. Sorunumuz bizim nasıl insan deyince kalp anlayan yanlış anlıyor diyoruz. Evet. İslam deyince de sadece namaz, sadece oruç, sadece yaz aylarında çocuğa din öğretmek şeklindeki bir algılayışı Yanlış oturtmuşlar üzerimize. Evet. <gülüyor> Müsaadenizse <size> bir <gülüyor> örnek zikretmek istiyorum. Ee, bir canlı yayında televizyondan birinde yaz aylarına yakındı. Sibiger dedi ki, hocam dedi, yaz aylarında hangi tür kurslara çocukları göndermeyi tavsiye edersiniz dedi. Evet. Neden dedim? E, okuldan çıkmış oluyor ya çocuk dedi. Hiçbir camiye ve kursa tavsiye etmem. Dedesinin yanına. Köye gönderilmesini tavsiye ederim dedim. İlginç. Espiri mi bu filan dedi Spiker. Hı. Şok geçirdi ama. Evet ilginç ama. Dedim ki sizin sorunuza başka türlü cevap veremem ben dedim. Hı. Çünkü siz tatile çıktık. Bir mola vereceğiz. Çocuk nerede bu molayı versin deyip İslam'ı tatil dini haline getiriyorsun. Hı hı. Üç ay dinle uğraş, dokuz ay hürsün diyorsun çocuğa. Hı. Dinsizliğin temelini atıyorsun çocukta aslında evet, Münafıkça evet. bir din telkin ediyorsun çocuğa Çocuklarımızın bütün dünyanın tatile çıktığı bir dönemde Sen tatil yapma din diye bir işkenceyle uğraş denmesi sıkıntı zaten Onun yerine Her gün e, okuldan döndüğünde çocuğa annesi yavrum Bizi Allah yarattı dese sadece bu camideki eğitimden daha iyi Çünkü çocuk için bir işkence onun yerine onun yerine namaz kılan dedesini yanına gönderin köyde toprakla oynasın çocuk. Daha yararlıdır dedim. Yani dedenin o namazlı dünyası. Çok daha büyük değil. Köy ortamında. Spiker ara vermek zorunda kaldı. ki evet. hocam ben ne diyeceğimi şaşırdım. Dedik, Nasıl bir program <gülüyor> oldu bu dedi. E sordum dedim cevap verdim. Öyle evet. bir sordun ki dedim İslam'ı köşeye sıkıştırdın. Hı -hı. Yaz aylarında verilir din diye bir anlayış idrak ediyorsun sen. E, Hayat yaz ibaret. Evet. Yani buradaki sıkıntımız üstadım. insanı parça kabul etmiyoruz. Her organıyla toplamıyla insan diyoruz. Evet. İslam'ı parçalarından 2-3 tanesiyle algılayıp bu İslam demeye kalkıyoruz. Evet. İslam bütünüyle İslam'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatın bütününü kuşatan bir din getirmiştir. Dolayısıyla... Soframızda İslam olması gerekiyor. Ne yiyip ne içeceğimizi belirlemesi gerekiyor. Evet. Yatak odamızın İslamcı olması gerekiyor. Evet. E, oturma odalarımızın İslamcı olması gerekiyor. Evliliğimizi evet. İslam belirlemesi gerekiyor. Evet. Ama insanlar şöyle bir sıkıntı düşün: Bu kadar kurallar koyan bir din boğmaz mı bizi? Hayır. Evet. İslam yasaklar getirmek için gelmiş bir din değildir. Bütünü bütünü yüz tane yasak yok. Evet. Yeme içme giyinme Ekonomi toplayın hepsini Yüz kelimeyi bulamazsınız yasaklarda Milyonlarca serbest ortam var. İslam mübahlara disiplin Getirmek için gelmiştir Bu çok önemli bir şey mibah, mübah. Hayat yani, mübah üzerine mibah, serbestlik, serbestlik Mubah o, o anlama geliyor evet. İslam evlenmeyin demiyor Asıl olan mübahlıktır diye bir fıkıh Esas kaybetler. olan mubahtır helallik evet. esas. Helal, Her şey helaldir evet. esasın Yasak yiyecekler on tane değildir üstadım. Evet. On tane değil. Milyonlarca yiyecek çeşidi var. On tane haram yiyecek yoktur. Dokuzu zor bulursunuz yiyeceklerde. Evet. E dolayısıyla İslam bir yasaklar kataloğuyla gelmiş değildir. Evet. Serbest olan şeylerin insan standardına göre disiplin edilmesini istemiştir. Evet. Bugün insanlığın sorunu alkol değildir. Hürriyeti sınırsız algılamasındadır. Evet. Çünkü aklını çalıştırınca alkolü Zaten kullanmıyor insan Dolayısıyla çok ekmeğe Dalmak çikolatayı Külöyle yemek de alkol gibi bir sorun Olduğu için İslam zamanı Gıdayı Ve hayatı disiplin etmek için Geliyor evet, Bunlardaki aşırılığı Kuransızlığı Ama israf deyince hep suyu fazla akıtma anlıyoruz ya hı hı. Su içmemek de bir israf çeşidi Yani evet. pozitif ve negatif israfı Yasaklamaya geliyor Şimdi şöyle bir şey hocam o zaman yani İslam bir bütün hayatı düzenleyen bir sistem getiriyor ve bu getirme zaruri insan hayatı için. Yani burada belki şu şeyde yani İslam'ın hani neden insan için zaruri olduğu İslam mesela olmazsa olur mu İslam değil mi? Yani insan için İslam olmazsa olur mu? Allah'tan böyle bir din gelmezse olur mu? Ee, sorusu üzerinde de durmak evet. lazım. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü İslam insanı yaratanın dini. Evet. Dolayısıyla İslam insanın bütünleyici parçasıdır. Evet. Bu bütünleyici parça olması bizim kan damarlarımızı işte Gözümüzü, kulağımızı yaratan, beynimize şekil veren Allah'ın dini olduğu için idealdir. Evet. Bunun dışında insanın ürettiği sistemler ideal değildir çünkü insan kendisini aşabilecek bir mahluk değildir. Ne üretir söylesin. Yani i̇man aşısı burada da bu, devreye Allah, giriyor. Yani. Allah'ın azametini kabul etmek evet. veya etmemek yani Allah, İslam'la ilişki o, öyle bir ilişki. Öyle olmalı ki evet. İslam olsun. Evet, evet. Köyümüzde bizim türbe vardı. Dolayısıyla bizim köyün hepsi cennete girecek diye düşünmek başka bir şey. Köyümüze güneşi gönderen Allah, murakıp meleklerini de gönderiyor düşünmek başka bir şey. Evet. Yani toprağın altındaki ölüye itimat etmiş anlayış var. Toprağın altını ve üstünü denetleyen meleklerle beraber yaşayan bir anlayış var. Evet. Bu nedenle bizim... Dinimizi bize işte belli bir macera geçirdik biz yüz sene önce. Hatta evet. Viyana'dan itibaren alırsak 250 senedir evet, bir sıkıntı evet. yaşıyoruz. Hocalarımız bir anlamda haklı olarak işte ölmeyecek kadar bari din öğretelim. Şuuruyla hareket <gülüyor> evet. etmek zorunda kaldılar. Evet, Ayıplamak evet. için söylemiyorum bunları. Evet. Yani jandarmanın elif cüzü topladığı bir zamanda Bismillah de yavrum. Evet. De, Zara, yani insanın hayatından ne kadarını Kurtarabilirse Değil mi İslam adına Zavallı acil bir durum yaşadı evet, Acil evet, vakaya evet. yaşadı Sivas'ın Zara ilçesinde O zamanlar 90 yaşlarında olan bir ihtiyarla Karşılaşmıştım ben evet. Bu dediğim 20 senelik bir hatıra O zamanlar 90 yaşlarındaydı Ona ben ee, hatta sol kolunda bir delik vardı. Bakınca karşısı görülüyor. Allah Allah. İşte askermiş, desim, islahatında e, kurşun isabet etmiş, delinmiş. Yani Bakınca karşısı görünüyordu böyle. Allah Öyle Allah kalmış yarar. Ee, böyle ben ona bakarken filan işte nasıl yaşadığına dair intibalarım da vardı. Çok önemli. 1940'larda evlenecekmiş bu. Evet. Dedi ki 14 gün düğünüm yapıldı. Ee, Evimizde her gelini getirildi. Babam beni gelinin yanına sokma dedi. Niye Allah dedim? Allah. Yahu dedi. Fatihamızı okuyacak insan bulamadık zarada dedi. Allah Allah. Evet. zannetmişler ki düğün Fatihası okunmadan Allah. da haram Allah. zina oluyor. Ya düğün yapılmış. Nikahını bir tür kıymışlar Fatiha okuyacak kimse bul. Sen okuyamıyordun dedim. Ben bilmiyordum dedi. Allah Allah. E babam da baba okusu olmaz. Hoca lazım diyor. Zara'nın başka bir köyünde bir hoca bulmuşlar. Çoluk çocuğum var benim hayatımda oynamayın demiş. Allah Allah. Evet. Yani, evet. E, nihayetinde 14 gün sonra birisi acımış buna başka birisi ben okurum Fatiha'nız demiş gelmiş Fatiha okumuş. Canlı dinlediğim bir olay bu. Evet, Allah evet, rahmet eylesin evet. de deden. Torunları falan vardı yani böyle yaşlı başı bir iten. Böyle zor günler geçirmiş Müslümanlar. Yani neresinden bakacaksınız böyle bir hadisenin hocam yani o hocaları ayıplamamız hakkımız değil. Evet yani, Bu demek ki Fatiha'yı öğretsse cihat etmiş sayılacak. Ya yani. Aynen. Yani, yani Fatiha İslam'la neredeyse eşitleniyor. Yani namus başka... olmuş. Hocam, <gülüyor> namus, namus olmuş. olmuş aynen, namus, evet. namus haline gelmiş. Allah Allah. Evet. Dolayısıyla ama şimdi o değil elhamdülillah. Teknoloji evet. İslam'a aykırıyor. Evet. İnternetinden vesairesine kadar. Yani şu anda özrümüz yok. Tembellik, gevşeklik, mezhepçilik, ırkçılık, yöresellik gibi Günahı bize ait olan sorumluluklarımız evet. var şu anda Yani küfür bile Dine hizmet ediyor artık evet, Yani evet. küfür bir teknoloji üretiyor İşte CD diye bir cihaz üretiyor evet. e Bunu elhamde Kur'an'a hizmet ettiriyorsun evet, evet. Yani Mekke'de rüküye gidiyor imam Onunla beraber İstanbul'da Rüküye gidecek bir pozisyon oluştu ya, Dolayısıyla özür ya. bizden kalktı Kalk, evet. Yani bu bahsettiğim zat 1940'larda bunu yaşamış Allah rahmet ya, eylesin evet. O kıyamet günü böyle bir özürle gelebilir. Yoktu Ya Rabbi Fatiha evet, evet. benim nikahımda bile okunamadı. Diyebilir. Biz sadece şunu diyeceğiz. Çok işimiz vardı Ya Rabbi sana vakit ayıramadık. Evet yani Allah korusun. Bu ne kadar denir bilmiyorum. <gülüyor> ne kadar denir. Ne kadar kabul görür. değil mi? Nasıl e, savunma şeyi olur. Ama yani, hocam ben buna rağmen bu kadar yani iletişim imkanına rağmen yani e, İslam'ın ee, bir sade insanın hayatı için ne kadar önemli olduğunun idraki noktasında problem olduğunu düşünüyorum şimdi neden var üstadım evet. bu çok önemli Allah'ın kanunu şu hiçbir nimeti sorunsuz göndermiyor evet. hiçbir gülü de dikensiz yaratmadığı gibi, evet. İlla evet. diken istiyor öbür türlü dünyanın imtihan yeri olmasının bir manası yok evet. Çünkü teknoloji gönderiyor ama teknolojiyi film izlemeyi, oyun oynamaya ayırmış bir mantıklı nesil de getiriyor arkasından. Evet. Yani mesela ezanı hoparlasız sadece 3 kişinin duyacağı kadar okuyan minarede sorunsuz dükkanını kapatıp geliyordu insanlar. Şimdi şehir inliyor İstanbul'da ezanlar başlayınca kulaklarda tıkalılık var. Duymuyor insanlar. Evet. Neden? Ezana engel yüzlerce gerekçe de geliyor. Yani evet, öbür türlü evet. imtihan olmaz. Yani evet. yol dümdüz. Zeminde de sen sadece bas yürüyen bir bantta koşu yapılmaz. Yürüyen bantta koşu atletizm yarışı olmaz yani evet. ayak ölçülecek. Rabbimiz teknoloji gönderiyor. Zihinleri, yürekleri meşgul edecek fitneler de gönderiyor. Evet. Mesela evlilik kolaylaştı. Ama insanlar eş almıyorlar. Mobilyalı eşler alıyorlar artık. Dolayısıyla evliliğin fitnesi çoğaldı. Evet. Bunları yani inşallah ileriki programlarda de, geniş geniş e, konuşacağız. Yani Ama herhalde hayata ölçüler çerçevesinde evet hocam. Yani özellikle vurgulamamız lazım ki İslam sorunsuz bir zamanda yaşanmadı kıyamete kadar da yaşanamayacak. Evet. O zaman cennette biz İslam dinini yaşamamız lazım. Cennette namaz yok. Evet. Namaz burada ee, zor, burada kolay. Yani her türlü İbadet imkanı geldi zannediyoruz. Hayır. Önceki engeller kalktı. Yeni engeller geldi. Evet. Önceki engeller dipcikti. Şimdi dijital oldu. Evet. Dipcik gitti. Dijital engeller geldi. Evet. Çocuklarımızın beyni dolu. Çocuklarımızın arkadaş ortamını kontrol edemeyeceğimiz kadar. Pekin'den arkadaşı var. Üç yaşında yani, çocuğun. Değil mi? Evet. Evet. Yani. Evet. Rabia Meydanı'na. Adeviye Meydanı'na. Mısır'a. Kahire'ye. İstanbul'dan dua gönderiyorsun 5 dakika içinde Ama sana da Japonya'dan fitne geliyor 3 saniye içinde Amerika'dan Fitne Ekim'den geliyor, geliyor evet. Ali Biz e, İslam'ı imtihan üzerine ve imtihan ağırlığında yaşanacak bir din kabul edeceğiz Çünkü Allah karşılığında cennet verecek Ve hiçbir zorluğu olmadan Dijital tuşlara basarak da elde edilmiş bir cennet olmaz herhalde Evet Bu şuurla din sahibi olmamız gerekiyor. Şöyle bir şey hocam şimdi zaman zaman Türkiye'de de bu hayat tarzı tartışması gündeme gelir. Yani yani birileri e, aslında hani modern e, hayatlarını e, savunmak için seslerini yükseltirler. Yani ben şöyle bir hayat tarzı seçtim kimse bana din adına, İslam adına farklı bir hayat tarzı dayatmasın diye. Ben bazen düşünüyorum. Acaba bir Müslümanın da, yani ben Müslümanım diyen bir insanın da bir hayat tarzı hassasiyeti olmalı mı? Değil mi? Yani e, yani işte ona göre bir hayat kurması lazım her şeyden önce. ki Değil mi? Yani İslam'a göre bir hayat tarzı oluştursun ki onu savunma bilinci de e, oluşsun. Böyle bir hayat tarzı hassasiyeti var mı Müslümanların ee, üstadım, olmalı mı? Burada belki müstakil bir derste görüşmemiz evet. gereken bir konu var. Son dünya düzeninde humanizm büyük put haline geldi. Evet. Yani insan putlaştırıla, putlaştırıla kendini yiyecek artık. Yani çok evet. aşırı. Ben, biz, hakkım, insanım, insan hakkı. Sadece Müslümanların böyle bir haklı yok. Hevasına tapan bir insan. Kendi putunu kendi üreten, evet. kendi kendini yiyen yani canavarlaşmış bir humanizm oluştu. Evet. Buna sinyal veren eski büyüklerimizin ya da sözleri bu şekilde kıvırtılabilecek, devir edilebilecek büyüklerimiz de aşırı bir şekilde öne çıkarılıyor, hak edilmeyecek şekilde. Kendi kendine olması mümkün, insanın mürşidi olacak. Evet, bu mürşit bir senin hmm. önünde aktif mürşit olacak. Mürşit yani yol göster. Yol göster, yönlendirici. Evet. Yani bunun adına şeyh diyebilirsin, muallim diyebilirsin, hoca diyebilirsin, abi diyebilirsin, vakıf baş, ne dersen de. Evet. O mürşidin de mürşidi olacak. Evet, o da kendini putlaştırmayacak. Mürşit silsilesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanacak. Çünkü bir kişi masum, yani hatasız, günahsız. Hata etmez evet. Sözü nefsine göre olmayan bir kişimiz var O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir Bizi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar Ulaştıran bir mürşit silsilemiz olacak evet. Adı önemli değil bu mürşidin Yani yönlendiricinin evet. hı hı. Aksi takdirde insan Kendi İslamını kurar mutfağında hı. Herkes kendine göre İslam kurar e, Dört mezhebi çok görüyorduk ...bir milyar mezhebimiz olur bizim bu sefer... ...Müslüman kadar mezhebimiz olur... Evet, ilginç, evet. ...başsız İslam... ...İslam değildir... Evet. ...Ömer bin Kattab'a nispet edilen... ...ama bir türlü sahih kitaplarda bulamadığım... ...bir söz var ama hep ona nispet ediliyor... ...diyor ki... ...cemaatsiz İslam olmaz... ...lidersiz cemaat olmaz... ...itaat edilmeyen liderin de kıymeti olmaz... İlginç, evet. ...dolayısıyla mümini... ...bir organizenin içinde tutuyor bu söz... Mümin bir organizenin içindedir. Hı -hı. Evet insan mükerremdir, saygındır. Her şey, bütün varlık insana güneş dahil, insana hizmet için yaratılmıştır. Hiçbir sakıncası yok bu sözlerin. Ama insan beyni çok güçlü. Kendi kendini harap edecek kadar güçlü. Yani evet. nükleer bir güç insan. Dolayısıyla şifreleri insanın kendi elinde olmaması. Evet. Kendi kendine şifresini verdin mi insanın ...putlaşıyor, eşine zulmediyor... Evet. Çocuğunun geleceğini yok ediyor. Nefsine ...zulmediyor... diyor. Evet. Dolayısıyla bizim İslam'la şekillenmemiz kendi zevklerimizin üzerinden olduğu zaman ilim bizi kurtaramaz. Hatta ilim tuuyan sebeplerinden biri olur. Yani çok bildiği için çok helak olur insan. Evet, evet. Elinde çok enerji olabilir. Ondan çıkma, taşkınlık. Yani, evet. Daha hızlı gidiyor ilim demek, eee karayolunda 500 km süratle gidiyor demek. Cahil bir kilo. çerçeve gerekiyor. Cahil traktör gibi gittiği için hiç kaza yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gidiyor. Ama bu karayolunda evet. korkunç surat yapıyor. Evet. Freni tutmaz. Çakıl taşıyla devrilecek. Evet. Alimin işi daha tehlikeli. Evet. Bu sebeple alim de olsa bir insan... ...bir mürşitle yol alacak. Bu mürşidin evet. adına biz otokontrol de diyebiliriz. Evet. Yani kişinin kendini kontrol edecek... ...mekanizmanın içinde olması da evet. diyebiliriz. Bu... ...koca koca müştehitlerin bile bir şeyhi olduğuna bakıyoruz... Evet, ...koca evet. müştehit... ...adam yüzlerce eseri var... ...yani İmam-ı şey, Azam gibi... ...İmam-ı Azam örneği... Evet. ...belki İmam-ı Azam'ınkini... ...hani tarihi belgelerle belgeleyememiz ama var... ...en azından İmam-ı Azam'ın şeyhi ihtiyacı yok... ...neden... Büyük şeyh olan Resulullah'ın kokusu Duruyor daha evet, toplamda evet, da Enes evet. İbn-i Malik'i görmüşsün Görmüş, Şeyh işte Yani, tabi, yani evet. çok daha soğuk Değil hava <gülüyor> iklim daha canlı evet, evet. Kendisi zaten Çevresi Ebu Yusuflar vesaire Talebelerine kontrol ettiriyor kendisini evet, İmam-ı Azam yani. örneğini verdiniz değil mi? Çocuklar siz ne diyorsunuz buna diyor Ha Tamam sizinki doğru diyor Kendi böyle, talebeleriyle böyle hoca kendini ya. test eden Bir hoca yani evet. Bir kontroldür bunun evet, adı evet. Yani şu son asrın hastalığı olan işte insan humanizmi yani çok değerli insan mübarek bir de bunu ayetlerle hadislerle kontrol ediyor. ama mübarek mükerrem saygın sonunda da kul diyor Allah kulsun evet, haddini bil boynundaki evet, evet. zinciri unutma kulluk zinciri bu diyor bu sebeple bizim belki de başlama noktamız kendi kendimize yol alabilecek bir yolda olmadığımızı muhakkak bir otokontrol yapabilecek bir bize Allah'tan kork diyecek bir evet, birisinin evet. bulunması gerektiğini idrak ederek yola çıkacağız. Eğer bilgi ya da işte geçmişimiz ya da köyümüzde türbe bulunması gibi bir nedeni e, hür hareket etme, kontrolsüz hareket etme hakkı doğurduğunu zannediyorsak e, şeytan bize çok yakın noktadan kontrol ediyor bizi demek. Evet Allah korusun. <gülüyor> Hocam bu ilk programı burada bitirmek durumundayız bir süre belirledik kendimize böyle bir saat gibi bir süre. Ama ben çok heyecan e, duydum. Yani bu sohbetimizden Allah razı olsun, çok derin ölçüler e, ifade edildi. İnşallah devam edeceğiz İnşallah. E, Yani haftaya haftalara devam edeceğiz. E, dinleyicilerimizle iletişimde sağlamak istiyoruz. Yani sorular gelsin istiyoruz, takip edildiğini bilmek istiyoruz. Ama baştan da ifade ettiğim gibi bu bir fıkıh sorusu tarzında soru cevap gibi bir şey olmayacak. Yani bir şahsiyet muhasebesi kendimiz dahil şahsiyet muhasebesi çerçevesinde bir program olacak. Böyle siz ara ara ifade ettiniz yok düğündür. Aile hayatıdır, mutfaktır e, vesaire. Yani oralara gireceğiz inşallah. Yani ben i̇nşallah. çok zevk aldım sizinle i̇nşallah. beraber olmaktan. Böyle bir iletişim bilgisi sunalım e, dinleyicilerimize istiyorum. Bir kere e-mailler gönderilebilir bize. Şöyle bir mail adresimiz var. bilgi.erkamradyo.com e, Twitter için <gülüyor> İslam'dan hayata ölçüler yazıp gönderilebilir ya da İslam'dan hayata ölçüler heşteki altından ulaşılabilir ben saygılar sunuyorum ve yeni programlarımızda beraber olmak dileğiyle hayırlı günler diliyorum efendim